Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşin Burul Seven. Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da bir sinefil programına daha hoş geldiniz. Ben Yeşim Burul, canlı yayındayız ve programımıza haftanın yeni filmlerinden Fury'nin müziğiyle başladık. Steven Price bestelenmiş filmin orijinal müziklerini ve dinlediğimiz parça April 1945, Nisan 1945 idi. Evet bir İkinci Dünya Savaşı filmi olduğunda hemen altını çizelim. Birazdan haftanın yeni vizyon filmlerini Program ortam Melis Behlil ile e, daha geniş kapsamlı olarak değerlendireceğiz ama öncelikle sizlere iletişim bilgilerimizi aktarmak istiyorum. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 40 40 Sinefil programının e-posta adresi ise sinefiller.gmail.com Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Soner de çok teşekkür ediyoruz ve Melis'e hoş geldin diyorum tekrar. Merhaba Melis. Merhaba. Evet, evet biz Transatlantik yayınlarımıza de. devam ediyoruz Melis'le. Kendisi Amerika'dan bağlanıyor e, canlı yayında programımıza. Ve e, bir sürü vizyon filmiyle karşınızdayız yine. Evet üstelik bu hafta 9 e, film var. Zaten çok değil. Bunların 5 tanesi de yerli yapım. O da ilginç. E, bazı haftalar hiç olmayıp bazı haftalar hepsinin birden giriyor olması. E, arada bir festival şansı da bulamayan. E, neredeyse... Hani çok da tanınmayan filmler de var, komediler de var, festivallerden gelenler de var. Karışık bir hafta yani. Evet oldukça ee, karışık bir hafta. Fury ile başlayalım o zaman. Evet, Fury'e Türkçe bir isim konmamış dağıtımcı tarafından. Ee, filmde zaten bir özel isim Fury. Öfke olarak çevirebilsek de e, bu İkinci Dünya Savaşı filminin içindeki Tank'ın adı aynı zamanda. Ee, o yüzden herhalde böyle tutmayı tercih etmişler. David Ayer yönetmiş filmi. Başrollerde Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman ve Michael Peña yer alıyorlar. Ee, kadın oyuncu pek görmüyoruz. Zira yaşımın benim söylediği gibi tam bir ikinci dünya savaşı filmi bu. Evet, üstelik de tam böyle bir hani gene hamasi bir kahramanlık hikayesi de var. Çok sayıda düşmana karşı... Az sayıda e, insan e, gücüyle e, o 2. Dünya Savaşı'nın e, Avrupa'daki zorlu cephelerinde verilen mücadele. Bu sefer artık savaşın son zamanlarında geçiyor aslında e, film. Ee, ve hani müttefikler neredeyse Avrupa'nın büyük bir çoğunluğunu nazilerin elinden kurtarmış durumdalar ama hala yapılması gereken işler var ama bu süre zarfında tabii çok sayıda insan e, mühimmat kaybedilmiş durumda sonuçta e, Fury çok önemli Fury adlı tank çok önemli bir e, şey olarak silah olarak kalıyor ellerinde son bir darbe vurmak için düşmana e, ama hani bu tankı yönetecek olan birlikte o kadar savaşmanın sonu da kala kala beş kişilik bir ekip kalıyor ve o beş kişi e, gerektiğinde hatta öyle bir yer de var filmde 300 kişiye karşı hemen direkt hani 300 sparsalı da geliyor insanın aklına 300 rakamını duyunca ama e, 300'e karşı beş kişi ve Fury ile beraber e, zafere ulaşmak için savaşıyorlar. Evet hani savaşın sonunda kimler kazandığını biliyoruz tabi ama. E, Bu beşli nasıl hayatta kalacak onu bilmiyor olmamız filmin heyecanını oluşturuyor. David eğer daha çok senarist olarak adını duyurmuştu Hollywood'da. Hızlı ve öfkeli filmin orijinal filmin senaristi Training Day filminin senaristi olarak karşımıza gelmişti. Sonra kendisi de yönetmenliğe geçti ve bir süredir yönetmen olarak da End of Watch gibi hani... İlla ki çok da ödül almayan ama fena da iş yapmayan böyle arada daha erkek filmleri, kahramanlık filmleri, işte macera, büyük bütçe Michael Bay macerası olmasa bile tam bu onun yaptığı cinsten bir film olarak çıkıyor yine karşımıza. Evet, e, bu hafta İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen tek film bu değil. E, yerli yapımlardan biri de aslında filmin içerisindeki hikayelerden biri İkinci Dünya Savaşı'na döneminde geçiyor. Birleşen Gönüller. Hasan Kıraç'un yönettiği bu filmde senaryo e, Serkan Birliği'nin elinden çıkmış. Başrollerde Sema Çeyrekbaşı, Fikret Hakan, Hande Soral, Serkan Şenal, Piyamur Kaşifoğlu, Atılgan Gümüş gibi isimler yer alıyor. Ee, yönetmen Hakan Kıraç daha ziyade e, televizyon e, için yaptığı çalışmalarla tanıdığımız bir isim. Birleşen Gönüller ismi ise aslında e, dinleyicilere bir yerden aşina gelebilir. Çünkü bundan e, bir sene önce hatta iki sene, bir buçuk sene önce hatırlam yanlış hatırlamıyorsam böyle bir reklam kampanyası da vardı. E, yurt dışındaki... E, Türk e, okullarının e, misyonlarını tanıtmak üzere televizyonda bir miktar dönmüştü ve o kampanyanın adı da Birleşen Gönüllerdi. E, i̇şte bu <gülüyor> Afrikada olsun, şeyde olsun, hani Asya'nın değişik yerlerinde olsun e, açılan. Bugün artık hani çok daha açık bir şekilde telaffuz ediyoruz, Gülen Cemaati tarafından açılan okullar ve bu okullarda çalışmaya giden öğretmenlerin ağzından yapılan bir kampanyaydı. Hani onlar niye gittiklerini, orada ne yaptıklarından bahsediyorlardı. Google'da bir arama yaparsanız, daha yapılmış olduğunu da hatırlatalım. O da öğretmenlerin selam. adlı. Evet, geçen sene. ...vizyona giren bir filmdi, Selam filmi. Burada iki paralel hikaye var. Ee, bir tarafta günümüzde geçen bir hikaye var. Yunus adlı adam. Ee, o da günümüzde değil, 90'larda. Daha de 90'lar, evet. Yani Daha modern dönem hikayesi diyelim. Evet, Yunus evet. eşiyle birlikte Kazakistan'da bir Türk okulunda... ...öğretmenlik yapmak üzere gidecek. Ee, i̇şte bir de küçük e, çocukları var ama işte... E, hangi koşullarla karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Çok ciddi imkanlar yok. Hani orada birazcık sıfırdan kurmaları gerekecek her şeyi. Yunus çok büyük bir idealizmle hareket eden, idealist bir öğretmenken Dilek'in çok büyük çekinceleri var. Hem buradaki kurulu düzenini bozmak hem de hiç bilmediği bir yere gidip binden başlamak konusunda ee, ama e, şeye gittikten sonra Almata'ya gittikten sonra orada yaşlı bir kadınla tanışıyor orada kendilerine bir başka öğretmen yardımcı oluyor ee, o öğretmenin annesi aslında tanıştığım Cennet Hanım ee, bu çok hani hüzünlü bir hikayesi olan bir kadın ve bu Cennet Hanım'ın hikayesine bu sefer e, gidiyoruz bu da 1940'larda geçen bir hikaye Ee, bu iki hikayenin paralel ilerlemesiyle e, bugün de bir noktada birleşmesine yol açıyor böyle paralel hikayeler. Ee, Cennet gençliğinde işte 1940'larda Kuzey Kafkasya'da yaşıyor. Ee, Niyaz adlı genç bir adamla birbirlerine aşıklar ve evlendikleri günün akşamında ise Ee, Sovyet ordusundan gelip eşini alıp askere götürüyorlar çünkü işte Nazi e, ordularına karşı askere katılması gerekiyor ve daha hani birbirlerine doyamadan evlendikleri günün akşamında <gülüyor> ayrılmak zorunda kalıyorlar ee, ve de e, Cenet'in hayatı onu bekleyerek geçiyor sonra bir şekilde ikisi de ayrı ayrı e, Nazilerin eline düşüyorlar toplama kamplarına giderken bir yolları kesişiyor. Ee, toplama kampında bir süre birlikte olsalar da sonrasında gene ayrılıyor yolları. Ee, bir, bir şekilde hani Cennet Hanım hala Niyaz'ı bekliyor bunca sene sonra. Ee, biz de bir taraftan bili öğreniyoruz ki Niyaz Bey de yıllar sonra aslında zar zor canını kurtarıp kendini İstanbul'a atmış ve İstanbul'da Türkiye'de bir hayat kurmuş. Tabi bilemediğimiz bir takım şeyler var orada. Durumlar var. Niye gidip Eşini aramamış Kazakistan'da e, kundakta bıraktığı bebeğini e, ve Yunus ve Dile'in modern zamandaki hikayesiyle Cennet ve Niyaz'ın hikayesinin kesişmesi. Birleşen Gönüller filminin bir diğer özelliği bu hafta aslında 250 küsur salonda vizyona girmesim. Bu hafta Türkiye'nin dört bir yanında en e, yoğun bir şekilde vizyona giren film. Aynı zamanda e, tam rakama sahip değilim ama çok büyük bir bütçeyle çekildiğini söyleyebilirim. Belki de Türkiye'de şu ana kadar çekilen en pahalı filmlerden birim. E, özellikle bu e, Deningrad e, kuşatması e, sahneleri o 1940'lardaki dönem filmi. E, kısımlarına çok büyük bir titizlikle önem verilmiş. Hakikaten çok sayıcı sahneler. E, o açıdan e, sanat yönetimi açısından da başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ama senaryo açısından aynı başarıyı gösterdiğini söylemek biraz zor. E, bir de tabii e, bu sefer vizyonda nasıl bir performans sergileyeceğini ben şahsen çok merak ediyorum bu filmin. Çünkü bundan önce e, benzer şekillerde yapılan e, filmler e, gişede İlk üçe, ilk beşe girerek çok net bir biçimde senenin ilk 10'una girerek çok ciddi gişeler elde etmişlerdi. Eşref Paşalılardan hani hür adama gelen süreçte çok büyük bir arabetten bahsediyoruz ama o zaman yani ciddi dememiz bahsettiğimiz selam bile iki milyonu geçmiş durumda ki çok da hani büyük. Türkçe kampanyaları yaparak girmedi bu filmlerin hiçbiri. Aslında daha sessiz sedasız girip milyonları geçti. O yüzden de e, ana akım ne diye bir hayli e, ya avladı. ağladı, e, insanları şaşırttı. Bu sefer e, bu sefer sanki basına da biraz daha fazla ağırlık veriyorlar gibi geliyor bana birleşen gönüller konusunda. Burada belki dinleyicilerimizi şu konuda da bilgilendirmek de belki birazcık daha açımlamak da gerekiyor. Çünkü cemaat destekli ve... Bir şekilde ım, onun içerisinden çıkmış hikayelerin anlatıldığı bu tarz filmler uzun süre aslında iktidar tarafından da çok büyük destek gördü. Mesela Eşref Paşalıların e, Ankara'daki galasına başta dönemin başbakanı, şu anki Cumhurbaşkanı e, Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet erkanının tamamı katılmıştı. İşte Bülent Arınçlar vesaireler falan. Dolayısıyla böyle çok ciddi bir e, hükümet desteği vardı ki e, bildiğiniz gibi... İşte bu 17 Aralık ve 25 Aralık sürecine gelinceye kadar ve bütün bu paralel yapılanma iddiaları sonrasında cemaatle olan o ayrışma sonrasında bakalım bu işin sinema tarafına nasıl etkileyecek, gişeyi nasıl etkileyecek ben o açıdan merak ediyorum. Hala aynı gişe rakamlarına ulaşma şansları olacak mı? Bu da bence siyasetle sinemanın kesişmesi açısından enteresan bir vaka elimizde incelemek açısından. Evet, 3-5 tane sonra e, sinema ve siyaset konusu bir konferansı böyle bir soruş görebileceğimizi ben şimdiden <gülüyor> bir anda gördüm onu. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu Birleşen Gönüller bu hafta sinema salonlarında, sinema salonlarını en çok işgal eden film diyebiliriz ama e, bizim sinefil olarak bu hafta vizyona giren yerli filmler arasında daha ön plana çıkan Bir başka filmden bahsetmek istiyoruz size. Başka sinema kapsamında vizyona giriyor o da. Nergis Hanım. Ee, Görkem e, şarkının e, yazıp yönettiği bu filmde e, geçtiğimiz İstanbul Film Festivali'nde Seyfi Teoman en iyi ilk film ödülünü kazanmıştı. E, başrollerinde e, son derece tecrübeli e, emekli oyuncu Zerrin Sümer. Ve tabii e, bir başka e, önemli oyuncu Settar Tanrören yer alıyorlar. Onlara Begüm Akkaya ve e, Faruk Barman eşlik ediyorlar. Ama aslında bu filmin bu iki oyuncu etrafında döndüğünü söylersek abartmış olmayız. E, evet. Zaten hikayesinde de bir anne oğlu canlandırıyorlar ve anne e, Alzheimer e, hastası oğluysa annesine bakmak için evde onunla kalıyor ve hayatı tamamen o. Evin içine kilitlenmiş, e, kısıtlı kalmış vaziyette. E, Anne Nergis Hanım e, artık hani oğlunla ilişkisi de zaten tamamen kendi içine kapalı. E, fakat bir şekilde hani oğlunun, ekranın hem hayatını sürdürmesi hem annesinin hayatta e, tutması lazım. Onun o e, yaşadığı zorlukları anlatıyor. Öpeyim. Görkem Şarkı'nın kendisinin de oyuncu olduğunu belirtmekte fayda var. Çünkü e, yani konusundan da anlaşılacağı üzere çok e, iyi oyunculuk talep eden bir hikaye bu. Tek mekanda, evin içinde e, çok yoğunluklu bir hikaye. O yüzden e, oyunculuktan gelen e, sinemaçların senaristlerin bu tip hikayeler yazması çok sık karşılaştığımız bir durum. O oyunculuğu ön plana çıkaran bir hikayeyi. E, Görkem Çarka'nın yaptığı da bu olmuş. Merdi sanılması. Evet özellikle iki başrol oyuncusunun performanslarıyla ön plana çıkıyor ve dediğin gibi tek bir günde ve neredeyse tek bir mekan mekanda geçmesi açısından da e, iddialı bir deneme olduğunu da söyleyebiliriz. Nergis Hanım da bu hafta başka sinema kapsamında vizyonda. Bir yerli film daha var bahsetmek istediğimiz. O ise tek bir kopyayla bu hafta, vizyonda, kısıtlı imkanlarla ve sadece İstanbullu seyircilerin için gösterime sunulmuş durumda. Bu bağlamda Setem Akademi'den de bahsetmiş olalım. Setem Akademi uzunca bir süredir Şişli'de, Bomonti'de faaliyetini gösteriyor. Pek çok gösterimler, atölyeler yapıyorlar sinemanın farklı alan. Onların zaman da. zaman serilerini duyuruyoruz, e, haberlerini veriyoruz. Bu e, filmi de onlar gösterecek. E, bu sene... E... Özellikle yeni bir e, uygulamaya da başladılar ve her hafta olmasa bile birkaç haftada bir aslında geniş çapta vizyona girme fırsatı bulamayan filmler Setam Akademi e, girişimiyle e, Setam Akademi tarafından vizyona e, sokuluyorlar. E, onlar kendileri bizzat kendi salonlarında göstererek dağıtmaya başladılar. E, bu haftada bu vesileyle vizyona giren film Kağıtlan Kayıklar. Murat Yaykın yönetmiş e, Kağıttan Kayıkları. Başrollerinde Medya Örmek, Kemal Ulusoy, Berfin Mektar, Kazım Örmek gibi e, isimleri görüyoruz. E, bu da e, aslında oldukça e, değişik türde bir film. Şöyle ki kurmacayla aslında gerçek hikayeyi belgeseli bir araya getiren Türde filmlerden biri gerçek bir hikayeden e, yola çıkmış Murat Yaykın. E, çünkü e, Medya Örmek adlı genç bir kızın hikayesini anlatıyor. Ama o hikayeyi aslında nereden çıktığıyla araştırarak e, e, ortaya koyuyor. E, baktığımızda Medya Örmek e, ilk aslında e, Medya Örmek e, bir... E, Gerille olarak Diyarbakır'da bir ailenin kapısını çalıyor yaralanmış vaziyette ve onu e, e, alıyorlar, iyileştiriyorlar. E, bu arada evdeki kadın da hamile e, ama tam iyileştiği süreçte bir ay sonra eve özeltim baskın yapıyor. E, evdeki babayı ve medya örmeği e, tutuklayarak götürüyor. Tam o esnada da evin annesi doğum yapıyor e, ve doğan kız çocuğuna medya adını veriyor. Ee, sonuçta açılan dava sonucunda evin babası yardım ve yataklıktan hapise giriyor. Medya örmekte e, müebbet hapis cezası alıyor. Ee, bu arada biz tabii küçük kız çocuğunun hikayesini e, takip ediyoruz film boyunca. O ise içinde bulunduğu koşullarda e, kendine farklı türde e, ifade etme biçimi e, seçmiş bir genç kız. E, çok küçük yaşta Kürtçe dışında başka bir dil konuşmamayı e, şey yapıyor. E, kendine prensip olarak alıyor. E, Kürtçe kurslarına gidiyor ve sonra da kendisi de Kürtçe eğitmeni sertifikası alıyor. Ve mahallesindeki diğer çocukları da Kürtçe öğretmeye başlıyor. E, filmin e, hikayesinde e, o mahalleye bir araştırmacı olarak giden bir adam gözünden aslında bütün bu ailenin hikayesini, o mahalledeki çocukların ana dilleriyle olan ilişkisini e, ve günümüz toplumu içerisinde varoluşlarını e, bir anlamda dil üzerine nasıl anlamlandırmaya çalıştıklarını anlatıyor. Kağıttan kayıklar bu hafta itibariyle bir tek Setem Akademide vizyonda onu da belirtmiş olan. Film Türkçe'de <gülüyor> Serhinta. Bir parçayla devam edeceğiz şimdi. Daha filmlerimiz bitmedi dediğimiz gibi yoğun bir hafta beş film daha var sınıfacağımız. Bunlardan biri ya Aşksa What If. O filmden bir parçayla devam edeceğiz şimdi. Patrick Watson'dan Blackburn. Don't try to Patrick Watson'dan dinledik, Black Wind bu hafta yeni vizyona giren What If Ya Aşksa filminde kullanılan şarkılardan biriydim. Evet 5 filmimiz daha var bu hafta. Bunlardan iki tanesi daha romantik film diyebileceğimiz ilişkiler üzerine filmler. Ee, What If ile başlayalım. Ee, ya Aşksa olarak bizde vizyona giriyor. Michael Doce yönetmiş bir oyundan uyarlama aslında baş rollerinde Daniel Radcliffe ve Zoe Kazan yer alıyorlar. Onlara yan rollerde Megan Park, Adam Driver, Mackenzie Davis gibi isimler eşlik ediyor ama dediğim gibi esas olarak Daniel Radcliffe ve Zoe Kazan'ın canlandırdığı Wallace ve Chantry karakterleri arasında dönüyor. Ve Wallace e, bir partide tanıştığı Chantry ile çok hızlı kaynaşıyor. Bütün akşam boyunca sohbet ediyorlar. Gecenin sonunda hatta işte evine kadar yürüyerek onu bırakayım diyor. İşte evin kapısında ayrılırlarken e, işte ne de iyi anlaştık. Hani sonra görüşsek bir kahve içsek hani görüşmeye devam etsek şey esnasında. Kız tabii numaramı vereyim görüşelim yani çok iyi anlaştık. Derken araya bir laf sokuşturuyor. Yani bu saate kadar da geç kaldığım için de erkek arkadaşım beni merak etmiştir diye. Tabii Wallace'ın orada bütün hayalleri yerle bir oluyor. <gülüyor> bu kadar iyi anlaştığı kızın bir erkek arkadaşı olduğunu öğrenince. Ee, ve aldığı telefon numarasını saklamıyor aslında. Ama kader onları tekrar bir araya getiriyor öyle diyeyim ben size. Gene yolları kesişiyor. Ee, çünkü aslında çok iyi anlaşıyorlar. Ve Wallace kendini bir noktada ikna ediyor ki biz... İyi arkadaş olalım bari. O kadar iyi anlaşıyoruz ki hani görüşmeye devam edelim. Tamam onun erkek arkadaşı var ama hani ben onun arkadaşlığımı devam ettirmek istiyorum. Ee, evet, tabu, when having a telly zamanından beri e, konuşulan kadınlar ve erkekler arkadaş olabilir mi hikayesini bir diğer örneği aslında o açıdan. O açıdan öyle. Bir taraftan da... E, Daha hani bunu e, günümüz karakterleri tiplemeleri açısından ele almış. Çünkü buradaki erkek karakteri Wallace tıp eğitimini yarıda bırakmış. İşte e, şey, e, tıp fakültesini yarıda bırakmış. Çünkü hani orada kız arkadaşı. Onu aldatınca hani bütün dünya başına yıkılıyor. Onunla aynı yerde devam etmek için okulu bırakıyor. Halbuki kendisi iki doktorun çocuğu ee, buna rağmen hani önünde yatan şeyi reddediyor ve bir şekilde aşk hayatı konusunda asla mutlu olamayacağını düşünüyor. Chantry ise Ee, aslında son derece hani özgüvenli, tatlı ve sevimli bir kız ve de e, e, Zoe Kazan tipleme olarak böyle klasik anlamda güzel diyebileceğiniz bir kız değil sevimli ve hoş hani o yüzden böyle bir klasik romantik komedilerde gördüğümüz o güzel kız tipinden uzak olması da hoş ve meslek olarak da animatörlük yapıyor ee, yani daha doğrusu şey e, tasarımcı e, ...animatör, öyle diyeyim. Ee, e, ve yaratıcı ve bilgisayarla çalışan... E, ...ve de daha ziyade erkeklerin ön plana çıktığı bir e, meslek dalını yapan... E, ...bir kadın olarak gösterilmesi de çok hoş bence. E, ikisi arasında baktığımızda... ...hem işini aşkla ve şeyle yapan karakter daha ziyade Chantry burada. E, bir de tabii bu filmin bence... E, Hoş yan faktörlerinden biri Edm Driver. Edm Driver neredeyse bence Hollywood'un yeni it boyu. Her filmde karşımıza çıkıyor bu aralar, böyle enteresan hoş filmlerde evet. ve daha böyle da çok göreceğiz. Tipi, evet, e, hani şeyi de tipi de daha farklı böyle bir e, esas oğlan şeklinde görmüyoruz. Çok e, karakteristik bir suratı var ama dediğin gibi yan rollerde. Francis H. Olson, Inside Lerne Davis Olson, Trax pek çok ilginç filmde bu geçtiğimiz sene de karşımıza çıkmaya başladı. Girls dizisiyle e, adımı duyurdu o da geçen 2-3 sene içerisinde. Bu filmde de Wallace'ın üniversiteden oda arkadaşı ve Chandru'nun kuzeni dolayısıyla ikisinin bir araya gelmesine sebep olan faktör olarak da Ee, önemli bir karakter. Aynı zamanda kendi ilişkisi, ilişkilere bakış açısıyla da e, bir başka perspektifte katıyor filmin içerisinde. What If? E, aslında e, hoş, sevimli romantik komedisi bu haftanın. E, Daniel Radcliffe'in ise şunun da e, filmi izlerken e, ilk başta bir an insan gene bir Harry Potter dese de bir süre sonra Harry'i unutuyorsunuz. Onu da söyleyebilirim. Benim Bu gülüm. arada filmin film bir İrlanda Kanada ortak yapımı olduğunu da Söyleyelim hani klasik Hollywood e, Romantik komedilerinden biraz ayrışıyorsa Onun da bir faktörü olabilir ee, Şöyle bir şey var Çünkü filmin bir kısmı Dublin'de geçiyor Ee, yani bizim ana iki karakterimiz değil ama yan karakterlerden biri bir süre Dublin'e gidiyor. Dublin'in güzel e, panoramik görüntülerini görüyoruz ve Dublin'in çok hoş insanlarla dolu olduğu ve çok yaşanabilir bir şehir olduğuna dair de böyle hafif yedirilmiş bir <gülüyor> reklam da yok değil. Ama şahsen ben de Dublin'i sevdiğim için beni pek rahatsız etmedi hani o yedirilmiş reklam. Ee, ama hani İrlanda yatırımının karşılığını almış diyebiliriz en azından bu açıdan. Evet, senin yönetmen de e, genç bir Kanadalı e, yönetmen. E, çok diğer filmlerde de pek yaralı ama e, bununla beraber yarışla daha çok e, tanınacak gibi görünüyor. Haftanın bir diğer romantik filmi diyeceğim. Bu romantik komedi değil ama bu dram, daha dram diyeceğimiz bir film. The Disappearance of Eleanor Rigby, Vem, orijinal adım. Bizde Aşkın Halleri adıyla vizyona giriyor başka sinema kapsamında. Ee, Ned Benson yönetmenim, senarist de aynı zamanda bu filmin. Aslında bu enteresan bir projenin sonunda ortaya çıkan üçüncü film. Çünkü bu The, Dis The Disappearance of Eleanor Rigby. Yani Eleanor Rigby'nin kayboluşunun e, iki versiyonu var önce. Her ve Him. Yani kadının bakış açısıyla çekilmiş ve erkeğin bakış açısıyla çekilmiş. Bu Them dediğimiz onlar versiyonu ise bu daha önce yapılmış olan iki filmin Malzemesini yeni baştan kurgulanarak bir ilişki içerisinde yaşananların nasıl iki kişi tarafından aslında çok farklı alımlandığı, algılandığı ve duyumsandığı üzerine de bir deneme diyebiliriz. Genel olarak çok olumlu algılandı. Evet, yani benim epey bir kafam karışmıştı başta bu filmleri duyarken. Bir, üç tane film geçiyor adı farklı festivallerden. İlk iki film, Him and Her, iki ayrı tarafın iki filmi Toronto Film Festivali'ni geçen sene gösterdi 2013 yılında. Sonra orada beğenilmesine rağmen 2014'te tekrar kurgulayarak bu sefer Cannes Film Festivali'nde bu bize şimdi gösterime girecek olan versiyonu, Zem versiy versiyonunu Ortaya ortacı kardiyenesmeni. O yüzden hani bir süredir bu filmin adı geçiyor ama hep de yanında böyle ekstradan bir hint herden onlar fizz olunca biraz kafa karıştırıcıydı. En sonunda bu artık final hali eee diyebileceğiniz şekilde bu alfa sinemalar Tabii burada da esas kadın ve esas erkek eee o ikisinin performansı ile ön plana çıkan bir film ve çok iddialı isimler esas erkeğimiz James McAvoy esas kadınımız da Jessica Chastain ee, onlara da yan rollerde Viola Davis evet, Bill Hayder onlar yetmiyormuş, yetmiyormuş gibi. <gülüyor> gibi Isabel Uper ve William Hurt eşlik ediyorlar ee, ayrıca Karen Hines Bill Hader, Viola Davis' de saymakta fayda var uh -huh. ama yine de tabii esas mesele e Connor ve Eleanor aslında mutlu bir evli bir çift iken yaşadıkları trajik bir olay sonrasında bir şekilde birbirlerinden uzaklaşıyorlar ve de hani bir trajedinin iki farklı kişi tarafından mutlu bir beraberliği nasıl dönüştürebileceği üzerine hem bireysel olarak hem de ortak ilişki üzerinden onu anlatan bir deneme haftanın romantik filmi. Aşkın halleri. Evet, e, korku filmi var bir tane bu hafta. O da e, aslında devam değil de bir öncelene filmi, e, Anabelle. Biraz bu şey, çok iyi de hatırlatan cinsten korkunç oyuncak hikayelerinden biri bu. E, Anabelle, John Glyonet'in yönetliği bir film başvurlarda yani Annette Wallace, Boyd Hawking, Alfred Woodard ve Eric Leiden e, oynuyorlar. E, genç bir çift kadın hamile kocası da karısına güzel bir hediye almak istiyor. Kadın, kadının e, oyuncaklardan hoşlandığını da biliyor. Bu kukla gibi oyuncak bebeklerden. Ve e, bir bebeği bulup getiriyor. Fakat e, bu aslında herhangi bir bebek değil. E, şimdi kötülüğü barındıran bir e, aksiyen ötesinde bir şey. The Conjuring adlı filmin de e, ön hikayesi gibi. oradaki da aynı dedekyan söz konusu. Olan. Evet yani <gülüyor> bebeklerden insanları soğutmak için yani oyuncak bebeklerden insanları soğutmak için birebir bu filmler öyle diyelim. Annabelle de haftanın tek korku filmi aynı zamanda. Dolayısıyla korku severler için de bu hafta vizyonda. İki tane de komedi yerli filmimiz var bu hafta. Bunlardan bir tanesi devam filmi Sabit Kanca. Birincisini de. Alper Mesci yönetmişti. Yine yönetmen koltuğunda onu görüyoruz. Başrollerde İsmail Baki, Turabi Çamkıran, İrfan Aslanhan ve Damla Ersubaşı yer alıyorlar. E, sabit Kanca bir tipleme e, ve onun maceraları devam ediyor Sabit Kanca 2'de de. Ben tanıtmakta biraz zorlanıyorum. Çünkü ben şahsen bu Sabit Kanca tiplemesini anlayamıyorum. Ya anlayamadım. <gülüyor> Benim öyle bir sıkıntı yok. Aynı durumdayız. <gülüyor> Gördüğümüz kadarıyla fragmanlardan çok komik de gelmiyor bize. Böyle bir bel altına sürekli oynama durumu da var. Ee, ama hayranları yeterince var ki ikinci de çekilmiş Sadık Kancı'nın e, ev sahibini e, bir şekilde işte televizyonda gördüğü, evlenmek istediği bir kadınla e, arasını yapmak gibi bir misyonu var bu filmde Sadık Kancı'nın. Haftanın diğer yerli komedisi ise Delisin Delisin. Tolga Baş'ın yönettiği bu filmde de başrollerde Çetin Altay, Turgut, Turgut Tunçalp, Ender Gülçiçek ve Ferzan Hekimoğlu yer alıyorlar. Burada da akıl hastanesinden kaçan üç arkadaşın maceraları. Hastaneye sonradan aralarına katılan bir hastanın. Arhan adlı bir hastanın dışarıdaki dünyayı böyle çok ballandıra ballandıra anlatması üzerine çok etkileniyorlar. Ve onları teşvikiyle e, hastanenin aracını çalarak e, kaçıyorlar. E, burada hani birazcık delilik komedisi yaptığında söyleyebiliriz. Ama e, hani e, akıl hastalığı üzerinden yapılan e, komedi hani ne kadar komik gelebilir? Hani o da biraz tartışmalım. Ama Delisin Deli de haftanın bir diğer komedi filmi bu hafta. Evet, dokuz filmimizi de tanıttıktan sonra bunlardan birinden bir parçayla devam edelim. Başka gösterimler de var bu arada. Ee, onlara da kısaca bir değineceğiz. Şimdi Eleanor Rugby'den, e, Aşkın Hallerinden, e, Cat Power'dan parça dinliyoruz. Wild as the Wind. Love me, love me. uh, power and dynamic wild is the winds haftanın yeni filmlerinden Eleanor Rigby aşkın hallerinde kullanılan parçalardan biriydi. Evet bu hafta 9 yeni film girdi, giriyor vizyona girize bugün itibariyle ama onun dışında da alternatif film gösterimlerinde de Oldukça yoğun bir program var. Ee, her cuma olduğu gibi e, Levent Kültür Merkezi'nde her cuma yeni sinema etkinliğinde yeni sinema hareketinin e, bu akşam e, yeni bir film başlıyor. Saat 19'da Onat Kutlar Sinema Salonunda. E, Atalay Taş Dike'nin Meryem filmi. Bu akşamki gösteriminde filmin yönetmeni de bulunacak bir soru cevap için izleyicilerle. ve Bu hafta boyunca Gösterilecek film her hafta değişiyor filmler biz de buradan elimizden geldiğince sizlere aktarıyoruz. Evet gelecek haftada filmlerinin göstereceğidir olduğunu şimdiden söyleyelim o zaman çıkalım filmi. Evet aşkın onun dışında de... Hı -hı. E, aşkın halleri denildi film tanıt bu arada bir de bu hafta bir gösterim programı var aşkın halleri adıyla. Evet, bu hafta çok aşklı bir hafta. <gülüyor> Gerçi sürüyor bir birkaç bir haftalık aşağıya kadar ama son hafta sonuna giriliyor. Bu İstanbul Modern'de her sene Göte İşbirliği ile beraber yapılan bir çağdaş Alman filmleri gösterim oluş. Onun bu seneki versiyonun son iki gününe giriyoruz yarın da öbür gün. Ee, ve e, altı film gösterilecek. Yan Yanların Zamanı, Süper Ego'lar, Aşık Kız Kardeşler, Karanlık Dünya, Can Kızları Parkı ve Zirvedeki Kız ya da Mesleki Reformasyon. Bunlar son 1-2 seneden e, Almanya'dan gelen e, çeşitli film festivallerinde gösterilmiş e, ilgi çeken filmler. E, Alman filmi sevenler için iyi bir fırsat. Yarın da öbür gün 1, 3 ve 5 gösterimlerinde İstanbul Modern'de harçlığında çıkacaklar. Evet öte yandan Peri Müzesi'nde de sinematik mektuplar bir yönetmenden diğerine programı devam ediyor. 17 Ekim'de başlamıştı bu programda. 31 Ekim'e kadar devam edecek ay sonuna kadar. Bu da 2005 ile 2011 yılları arasında 10 yönetmen arasındaki mektuplaşmaları e, konu alıyor. Evet. Bu hispanik bir yönetmenle daha uzak bir coğrafyada yaşayan bir meslektaşı arasında gerçekleşiyor. Kavramsız olarak da çok enteresan bir fikir. Dolayısıyla e, sinefillerin de dikkatini çekecek olan bu program ay sonuna kadar devam ediyor opera müzesinde. Evet, e, bir süre düğüne devam eden Falk olunca e, yazlık şehirliğin kolonisi sayesinde paralel. Bugün din dinlerden Netflix o zamanı var. Onu da her hafta görmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki haftada 30 Ekim'de e, Ramin Matin'in Kutursuzlar filmi gösterecek bu gösterimde alanında. Evet, o da bir yazlık filmi aslında. Tam yazda geçmese de böyle sezon... Um, evet, <gülüyor> sezon dışı Dönemde. Ama hani e, İzmir Çeşme e, taraflarında çekilen ve o atmosferi çok başarılı yakalayan bir film Kusursuzlar 2013 yapımı e, 30 Ekim akşamı saat 19'da izleyebilirsiniz Salt Beyoğlu'nda. Şimdi bir müzik arası vereceğiz tekrar ve bu film için Barış Diri'nin yaptığı orijinal müziklerden bir parça dinleyeceğiz. E, vokaller de Barış Diri'ye ait. Vur Beni! Vur beni Kanım Kara aksin Mermere vekar örtsün üstümünse cennetin duvarlarını yakalım Mm -hmm. Seninle beraber doğalım kan bolalım doğalım kan Vur beni Kanım Kara aksın Mermere Ve kar Örtsün Üstümüzü cennetin duvarlarını yıkalım seninle beraber dolum Kaybolalım doğal Kaybolalım doğal Kaybolalım doğal Kaybolalım, Kaybolalım. Barış dinledik. Vur Beni Kusursuzlar filminin orijinal müziklerinden geldi. Kusursuzları önümüzdeki Perşembe akşamı saat 19'da Beyoğlu Saat'ta izleyebilirsiniz. Evet. Bunlara ilaveten bir de e, Sakıp Sabancı Müzesi'nde İspanyol sineması gösterimini duyurmak e, istiyoruz. Bu da bir süredir başlamış bir e, gösterim dizisi. E, gerçi İspanyol sinemasından Pedro Almodovar anlaşılıyor şu anda var <gülüyor> olan tozlamdan ama e, çeşitli Almodovar filmleri e, Kasım boyunca gösteriliyor. Kasım ve Aralık boyunca. Önümüzde de e, böyle bir e, hakikaten çekici program var. Bu Joan Miró Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar sergisi paralelinde e, gerçekleştirilen bir e, gösterim gitsin. E, ayrıca bunu her zaman da ...filimleri olacak ama... E, ...ağırlıklı olarak... ...aynı dolar filmleri... E, ...bunların vakitleri yaklaştıkça... ...buyurmaya da devam edeceğiz. Evet... E Öte yandan da İzmir'den bir haberimiz var. İzmirli dinleyicilerimiz için biliyorum bizi dinliyorlar orada. 15. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali başlıyor. Bu sene 1-5 Kasım tarihleri arasında Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası filmler altın kedi ödülleri için yarışacaklar. Hem dünyadan hem de Türkiye'den önemli kısa film İzleyiciler, sinema severlerle buluşacaklar. Bu sene 63 ülkeden 1093 başvuru olmuş ve finere kalan filmleri izleme şansınız olacak. Bu sene jüride Tunç Başaran, Nerifer Açıkalın, Veza Çaldıran, Klaus Becker, Gulbaratolomu Şuva yer alıyorlar. Bu sene festivalin emek ödülleri ise Set Amire, Selahattin Geçgel, Oyuncu Kutay Köktürk, Oyuncu Kemal İnci ve sinema yazarı Sadi Çilingir'e verilecek. Evet festivaller demişken tabi Antalya sonunda gerçekleşti bitti tartışmalar bilmiyorum hala sürüyor mu ee, <gülüyor> İstanbul'da ee, ama çok konuşulan bir festival oldu filmlerden ziyade bütün e, sansür tartışması nedeniyle fakat e, yapıldı ve belgesel dışında ödüller de dağıtıldı gerçi duyulmuştur ama biz tabii bunu biraz konuşmadan edemeyeceğiz. Evet, hmm en şey ödüllerle başlayalım o zaman hızlıca. Evet, yani ödüller de bir ağırlık e, kuzuya gidiyor. Oradan da hemen neredeyse ben ödülleri konuşmadan kuzuyu mu konuşsak gibi bir anda bir heyecanlandım ama dediğin gibi bir sayalım en iyi film e, kadın oyuncu yardımcı kadın oyuncu e, siyah en iyi film ödülü. Bunların hepsi kuzu filmine gitti. E, kutlu Ataman'ın. Ayrıca annemin şarkısı oldukça e, başarılı oldu. Erol Mintaş'ın ilk filmi en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu, e, en iyi ilk film ödüllerini e, kazandı. En e, iyi müzik ödülünü de, de aldı. Hı hı. Evet. Yakında o da gösterime giriyor. E, Onar Ünlü de İtirazın Var'la en iyi senaryo ve en iyi yönetmen ödüllerini aldı. Yani bu üçü aslında en çok yönetti ön plana çıkan filmler oldu. Evet aslında ödül töreni ödüllerden belki daha fazla konuşulur oldu o akşamın sonunda. Zannediyorum ödül töreniyle ilgili olarak bir burada altını çizmemiz gerekebilecek tek şey Onur Ünlü'nün okuduğu bir metin vardı ödül töreninde. Ama kendisi çok heyecanlandığı için o kadar hızlı okudu ki izleyiciler, gerek salondakiler gerek televizyonlarının başında izleyenler çok iyi anlayamadılar. ...diye de üzülmüş daha sonra duyduğuma göre... ...ben şimdi hani hızlıca bir... ...gene tekrar etmek istiyorum... ...Ulusal Yarışmaya katılan filmlerden... ...9'unun yapımcı ve yönetmenlerinin... ...hazırladıkları ortak bir metin bu... ...ve kendisi... ...senaryo ödülünü almaya çıktığında... ...okudu bunu çünkü yönetme ödülünü... ...hiç beklemiyormuş gerçekten... ...dolayısıyla hani aramızdan ilk çıkan... ...okusun diye anlaşmışlar... ...o da senaryo ödülünü alınca okudu... ...metin şöyle... Ulusal yarışmada yer alan filmlerin büyük çoğunluğu olarak yaşadığımız süreci anlatan bir belgeseli yapacağımıza, sansür konusunda iki akademik araştırma tezini finanse edeceğimize ve siyah bant girişimine maddi destek vereceğimizi beyan ederiz. Ayrıca geldiğimiz noktada sinema sektörünün önünü açacak yeni sinema yasamızın hızla yasalaşmasını ve sinemacıların yöneteceği özel bir sinema merkezinin kurulması için sinemanın bütün unsurlarını bizimle çalışmaya davet ediyoruz. Zannediyorum çok açık bir metin ve ben çok da yapıcı bir metin olduğunu düşünüyorum bir taraftan. Hem sansür kelimem hem sansür kelimesini telaffuz etmiş olması itibariyle o gece boyunca evet. çünkü e, sahnede bu kelimeyi telaffuz eden hani bu kavramı telaffuz eden tek kişi de o olmuş oldu bu vesileyle. Bu arada incanla Myanmar tek kişinin de e, büyük bir falan o e, kozuna yeteneği falan olduğu Ceren'de kaydı var. Yani di yandan çok eee evet, çok e, yapıcı ve çok güzel bir etkin ve bir kısmında yapabileceklerine inanıyorum ama e, yani sinema yapışmanız zaten iki senedir ve aşağı yukarı bu insanları da dahil olduğu bir grup e, yeniden yazdılar defalarca konuşuldu toplantılar yapıldı bakanlıkta ondan sonra bakan değişti ondan sonra hepsi başa alındı yani evet bir an evvel geçirelim demek çok güzel ama bu zaten geçirilmeye çalışılıyor iki buçuk senedir o yüzden hani belki buna dikkat et, dikkat etmek iyi bir şey ama ben o kadar da ünsüy olamıyorum çok Çünkü bakanlık tarafından özellikle bakan değiştiğinden beri pek bu yönde bir destek geliyor gibi görünmüyor. Ama bu metinle en azından bu meseleyi yeniden gündeme getirmiş olmaları da çok önemli bence. Çünkü hani çok net olarak bürokrasi ve mevcut iktidar hani bu yasayı geçirmemek için binbir takla atıyor ve elinden gelen her şeyi yapıyor. Sinemacılar olarak da bunun için hani yeni mücadele alanları açmak gerektiği. Ee, hani çok aşikar. şeker. Umarım hani İstanbul'da da hani artık ya da Türkiye'nin dört bir tarafında yapılan yeni festivallerle de e, bu mesele sürekli olarak gündeme taşınır. Ee, evet. Ve hani sadece kapalı kapılar evet, ardında yapılan evet. toplantılarda kendi aralarında bu meseleleri tartışmalarının yetmeyecek, kamuoyunda açık açık ve artık şeffaf bir biçimde de sinemacıların her şeyi açıkça konuşması gerektiğini de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey de olabiliyor Türkiye'de. tabii sektörle kapalı veya açık kapılarla bir şeyler konuşuluyor. bir şeyler anlaşılıyor. Ondan sonra geçen yasanın bundan hiçbir alakası olmaması gibi bir durumda çıkabiliyor karşımıza. Evet maalesef. Evet yani dertlerimiz bol. Türkiye'nin dört bir tarafında. Sinema merkezi de çok önemli. O da hep konuşulan evet. bir şey. hani Aslında diğer ülkelerde devlet tarafından yapılan... Fransa, Güney Kore, işte nereyi sayarsanız neredeyse her yerde, ne masa olan her ülkede olan bu sinema merkezi e, hala işte bir yerden biri. Evet, böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Teknik Masa'da Feryal'e ve bu haftaki program destekçimiz Soner Güne çok teşekkür ediyorum, ediyoruz. Ee, ve sinemamızın dertlerini önümüzdeki haftalarda tekrar konuşmak üzere. Hepinize iyi hafta sonları diliyoruz. İyi seyirler.